صل على المختار من مطار فالأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهدي وعجرته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي معتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بالله من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ve defa tuankum şu e bla havle ve la kuvvete illa billahil Recep-i Şerif'in en mübarek gecesine ulaşmış, ulaşmış bulunuyoruz. Allah Teala bu gecedeki bütün bereketlere, feyizlere, sevaplara bizleri nail eileyip bu gece ve bundan sonra yazacağı, takdir edeceği, inzal bulacağı bütün şerlerden, belalardan, musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Allah amin. Şimdi bu mübarek gecenin fazileti hakkında İmam Beyhaki, büyük muhaddis Fezalü'l-Evukat isimli eserinde olsun. Şuab-ül İman çok büyük eseridir onun. Çok ciltli eseridir. İbn-i Asakir, Abdülkadir Geylani, Kadde sallallahu aleyhi ve sallallahu İmam ve Vesair birçok muhattisin ikram şu hadis-i şerifi Selman-ı Farisi radıyallahu teala 'tan rivayet etmişlerdi. An selman el Farisi radıyallahu teala anu kâle kâle rasûlullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fî racebe ve leyletün. Recep ayında bir gün var, bir de gece var. Men sâmede elkel yevm ''Kim o günde oruç tuttuysa, tutarsa, ve gâmetil kelleylete o geceyi de ibadetle ihya ederse...'' Şimdi akşamı cemaatle kılmak, ihyadandır, yasıyı da cemaatle kılacağız inşallah. Yasıyı cemaatle kılmak, yarı geceye kadar ibadet yazılıyor. Bazı rivadelerde bütün gece ibadet yazılan da var ama, Müslim rivatinde yarı geceye kadar ibadet yazılıyor sabah namazında cemaatle kılarsa, bütün geceyi ayakta ibadet etmiş kadar yazılıyor. Ancak yine de insan gece namazına kalkmalı, teheccüd kılmalı veya yatmadan uyanamayacağını düşünüyorsa, yatmadan evvel kılmalıdır. Ama biz inşallah bu gece tabii yatsı-ı ben tesbih namazı kılacağız. Bu da şu fazileti kazandırıyor, Yatsı namazından sonra kılınanların hepsi gece namazına sayılır. Bundan dolayı, yani siz yine teheccüde gevşeklik etmeyin, kılabil, kılın ama bir insan bu gece bu tesbih namazını kılmakla beraber gece namazını da kılmış oluyor. Çünkü yatsıdan sonra kılınan nafile namazlar gece namazı yerine geçiyorlar yatsıdan sonra olduğu için. Bu da bu ümmete büyük bir kolaylıktır. Yani herkes gece yattıktan sonra uyanamıyor. Yani sabah namazına ancak kalkır. Çoğu da sabah namazına da kalkamıyor, Allah muhafaza etsin. Ama tabi gece namazı farz değil, nafiledir. Sünnet olmakla beraber nafilelerin en faziletlisidir. Ama bu gece, geceler de kısaldı yani şimdi. İmsak yaklaştı bayağı, beşten evele düştü herhalde. 13'ün için e, tesbih namazı bize çok büyük fazilet kazandıracak. Yani bu gecenin kıyamına sayılır mı? Sayılır. Hem de nasıl sayılır? Mesela bütün nafile namazlar içerisinde en sahih namaz, tesbih namazıdır. Sahih namaz derken, hadis-i şerif kendisi hakkında sabit olan, hadis-i şerif en sahih olan. Ondan sonra, mesela birçok alimler işte berat gecesi yüz rekat, işte efendim mirat gecesi şu kadar, şu, şu gece bu kadar, birçok faziletli namazlar var, ben size zikrediyorum. Ama alimlerin birçoğu diyorlar ki eğer ki bir insan o gecede tesbih namazı kılarsa diğerlerinden de müstahani bırakır. Yani diğerlerini kılamasa da olur. Kılamasa da olur. Tesbih namazı hepsinin yerine geçer diyorlar. Çünkü en faziletli namazdır diyorlar. Ama işte insan ne yapması lazım? Hem onu kılması lazım hem onu kılması lazım. Yetiştirebildiği kadar. Çünkü nafilelerle ahirette ebedi hayatımızı kazanacağız. Cennetteki bütün dereceler amellere göre. Farzlar zaten borçtan düşer. Nafilelerle insan Allah'a yaklaşır. Celle şanü celle Sevgisini, muhabbetini kazanır. Nafilesi olmayanlar biraz ahirette e, sermayesiz kalın. Dünyada sermayesiz dükkan açanlar zora girmiyor. Bak şimdi ikide bir e, dolar pahalanıyor, üçte bir benzin pahalanıyor, şudur budur. Sermayesiz olanlar ne oluyor şimdi hep? Dökülen dökülene, iflaslar artıyor, şirketler kapanıyor, sermayesi güçlü olanlar durabiliyor, sermayesi zayıf olanlar gidiyor. Yarın ahirette çok karşımıza hesap çıkacak. Ummadığımız hesaplar çıkacak. اَسْتَعَذُ بِلَا وَبَدَٰلَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا Hiç hesaba katmadıkları şeyler, bir de baktın karşılarına çıktı Allah buyuruyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Efendimiz Hazretleri bunu okurdu İmam Gazali'den. عَمِلُوا عَمَالًا ظَنُّوهَا حَسَنَاتْ فَوَجَدُوا فِي كِفَّةِ الشَّيْيَاتِ Öyle ameller yapmışlar, hem de sevap yapıyoruz diye hasenat zannetmişler. Sonra bir de ahirete çıktılar, baktılar ki günah tarafında buldular. Hiç adam namaz kılıp da günah tarafında bulan olur. Mu? olur. Kıraatı doğru yapmaz, talimin tecrübüne etmez, tadil erkana riad etmez, patküt patküt kılar. E, namazda ona beddua diyor. ''Zayya'ake Allah ke ma ''Sen beni perişan ettin, Allah da seni zayi etsin'' E namazın bedduasını alan da var. Adam hatim okudum, duasını yap hocam efendi diyor. E rubbe Kur'an vel Kur'an vel Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet ediyor. Sahırın hastayı ziyarete gitmesi gibi. Hasta diyor ki, efendim nereden geldin yahu? İki saattir oturuyorsun, kalk cid, çok dar aldım diyor. Sağır da zannediyor ki getiren gönderen sağ olsun biraz daha otur diyor zannediyor. Sağır ya, adam da hatim okuyor, Kur'an okuyor. Kur'an da diyor ki Allah belanı versin okuma beni diyor, o hala hatim yaptım, duasını yap oca efendi diyor. Çünkü neden? Helalını helal kabul etmez, haramını haram kabul etmez diyor hadis-i şerifin devamında. Şimdi şu anda Türkiye'de bile nice müslüman zannettiğimiz insanlar helalı harama itiraz ediyor mu etmiyor mu? Kur'an'daki şu mesele değişmesi lazım, reform istiyor bu Kur'an, diyor mu demiyor? E, duymuyor musunuz ya? Cahil misiniz, nesiniz? Siz, ben cahilim, siz de mi cahilsiniz ya? Diyanet Reisi beni cahil ilan etti, cemaat arttı ya. Ecel derse buralar almayacak herhalde. <gülüyor> yani bizim millet de cahillere çok merak oluyor. Böyle benim gibi cahillere. Evet, zorunlu toplantı yapmışlar, 20 kişi bulamıyorlar. <gülüyor> zorunlu bir de memur yani. 20 kişi yok, biz burada hiç az da dayak atacağız gidin diye millete, millet zorla geliyor yani yok ya çorbada vermişler herhalde, ne dayak atacağız ya şaka yaptım yani demek istiyorum Kur'an'ın helalını kabul etmiyor, haramını kabul etmiyorsa Kur'an ona lanet ediyor e şimdi böyle reformist ayet hadisin hadisinin hükmüne inanmayan mezarlıklar kitabıdır diye, mezarlıkta bayramdan bayrama okuyun diyen bir zihniyet türedi ama ne yapıyor? Kur'an'ın hükümleri bugün geçmez. Kur'an'ın demireli ne dedi? Kısas devri geçmiştir efendiler. 260 küçür ahkem ayeti var. Bunlarla amel olmaz dedi. E şimdi bu kafada Müslümanlar geçinenler var mı? Çok gırıla gidiyor. O zaman onun Kur'an okuması da Kur'an ona ne yapıyor? Lanet ediyor. Şimdi sen dünyada çok ameller yaparsın edersin hasenat yaptım, sevap yaptım, bir de ahirete çıktım bakarsın, onlar nerede çıkıyor? Sol tarafta, günahlar kefesinde çıkıyor. Hal böyle olunca da ahirette ne lazım? İmanı kurtaran için konuşuyorum, kurtaramayanı kimse kurtaramaz. Yandı gülüm keten elva. Onun ne sevabı var ne bir şey. İmanı kurtaranlar için konuşuyorum. Yine de sermaye fazlalığında fayda var. Sermaye fazlalığında. Çünkü neden? O geliyor, beni gıybet ettin, alacağım var, o geliyor, iftira ettin, alacağım var. O görüyor, o, o benim bayağı alacağım var. Her gün hakkımda ne haberler çıkıyor? Çıkıyor da yazanların çoğu da kavur benim aklımda yazanların. Heriflerin sevabı da yoktur, heriflerden ne alacağız yani? Oradan da ben de zarardayım, çok zarardayım. Müslümanlar benim aleyhime konuşunca daha hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Adam hacı hoca, sabaha kadar namaz kılıyor, bana iftira atınca ben silme, tulum çıkaracağım. Alacağım herifin üzerinde. O için hocalar aleyhime konuşsa daha hoşuma gidiyor. Ama şimdi gavurlar aleyhime yazıyor. Böyle çok var böyle bozuk yavrular var, kaşer gavurlar var. Siz bilirsiniz köşe yazarlar. Bunlar konuşuyor, yahu diyorum adam bana iftira atıyor, alacak da yok. Çünkü adamdan ne alacaksın? Adamın bir kuruş cevabı yok yani şimdi. Onun için imanı olmayandan bahsetmiyorum. Ama imanı olanlar da sevap günah terazisi kurulacağı için çünkü kafirler için فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ kıyameti الْكِيَامَةِ Kevs suresinde buyuruyor Kıyamet günü onlara terazi mizan koymayacağız Terazi kime kurarlar? Sağı solu olana Adamın sol tarafı dolu, sağda sıfır Hiçbir sevabı yok Buna terazi ne lazım? Kararı verilmiştir doğru Cehenneme öyle değil mi? İstiharesi çıkmış yani bunun <gülüyor> zaten Buna bir daha istihare yapma lüzum var mı? Hacı Dursun Efendi'ye geldi Acaba ben de bir, birisi kızımızı istiyor. İstihare yapar mısın? Dedi ki namaz kılıyor mu, kılmıyor. İstiharesi çıkmıştır evladım dedi. <gülüyor> Git o istiharesi yok olun. Şimdi onun için e, burada da adamın sevabı yok. İstihare yapmadan üzüm yok. Terazi tek taraflı kuruldu. Kurulmuyor zaten. Kurmayız buyuruyor. Şimdi ne ol, ne lazım? Müslümana çok sevap lazım. Sevaplarında en çok katlamaları bak Recep Şerif, Şaban Şerif, Ramazan Şerif. Haram aylar, Muharrem-i Şerif, Zülhütçe-i Şerif yani hemen hemen sene de 5-6 tane böyle aylarımız var. Bu mübarek aylarda da çok mübarek de özel gecelerimiz var. Adam diyor ki ben bir ayın tümünü tutamam. E diyorsun ona ki başından tut, ortasından tut, sonundan. Bak şimdi bu had-i şerif diyor ki kim diyor o günde oruç tutarsa kâine kemen sâme minnet dermiyete sene. Yüz sene ömrü olup da yüz sene oruç tutmuş neyse ''Recep'teki o günün orucunu tutanın sevabı odur.'' diyor. Bir de Recep'te bir gece var diyor. ''Ve gâme mi etesene. Kim o geceyi ibadetle geçirirse yani işte dedim yastı namazı, cemaati, sabah namazı ama en mühimi geceden nafile namazlar. bunları da kısaca tarif edin. Bu durumda bu kişi de yüz sene ömrü olsa Allah Allah, biz de Kadir Gecesi'ni hep nasıl hesaplıyoruz? Bin aydan hayırlı O bin aydan kayırlı kaç ay tekabül ediyor? Seksen üç sene, dört ay tekabül ediyor. E burada diyor yüz sene. Bu hadis de sahih. Anlatabiliyor muyum? Yani sade bir Kadir Gecesi var diyenler hadisleri inkar ediyorlar. Sade Kadir Gecesi yok. Berat Gecesi var, Regaib Gecesi var, Raç Gecesi var, Mevlid Gecesi var. Mevla bizi bir tek Kadir Gecesi'ne bırakmaz. Bir de tehlike şurada. Kadir gecesini gizledi. Kadir gecesi ihtimalli son 10 gecelerin, tek geceleri, evvelcede olabilir. Senenin bütün gecelerinde dönebilir. Ama şimdi bu gece belli mi? Belli. Al sana 100 sene. Sen kaç sene Recep Şerife kavuştun? Ben blu ermeye çıksam 10 yaşından ağırı. 44-45 senedir kavuşmuş belki de. 44 senedir ben kavuşmuşum. Siz de kaç yaşındasınız? Hadi 10 yaşını hesap et aklın başına geldikten sonra. Kaç senedir kavuşuyorsunuz? Değil mi? Ama biriniz diyoruz, hoca beni ben geçen sene meyanedeydim. Daha bu sene dönüş yaptım. Allah kabul etsin. Sorun yok. Sorun yok. Yani mesele dönüş yapabilmek. Ölmeden geldin, geç gelmedin. Ölmeden gelen geç kalmış olmaz. Hal böyle olunca 100 sene buradan alsak Bak 44 senedir her Miraç gecesini ben ihya edip de kabul olunsaydım ne bileyim kabul olunup olunmadım. Kabul olunsaydım şimdi ne oluyordu benim için? Kafadan 4400 4000 he? 4500 fele falan alıyor 44 45. İçinizde çok daha yaşlılar da var. E arada tabi tabii Hicri'den de bir iki sene bir sene kazanıyor 33 senede bir. E şimdi bir insan 4500 senelik salih amelle ahirete gitse yetmeyebilir. Ha onu da söyleyeyim bak. Yetmeyebilir. Çünkü neden alacaklılara bağlı. Çok alacaklı varsa başında. He? Bir de baktın karıyla iyi geçinmemişsin? Hanımına vurmuşsun, dövmüşsün, bağırmışsın, çarpmışsın bilmem ne. Oho! Bir hanıma bile gidebilir bütün cevaplar ha! Bir hanıma bile gidebilir. Yani hanımından mutlu değilsen, memnun değilsen, ona daha iyi davran. Niye? E, mutlu olmadığın kişiye sevaplar gidiyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Sizin kafa tersten basıyor, benim kafa düz çalışıyor. Mutlu olmadığınız hanımlara daha iyi davranın. Ahirette alacak verecek hesabı az olsun. Tamam mı kardeşim. Cevaplar yabancılara gitmesin diye insan üzülür yani. E o zaman sevapları muhafaza etmek lazım. Ama 4400-500 sene Allah ömür verse daha da yaşarsam 20-30 seneye kadar bilmiyorum mesela. E benim ahirette 10.000 senelik ibadet cevabı sırf Recep'in Miracından alma ihtimalim var. İhtimalim var yani. Şu anda bile olmuş o kadar. Kabul olduysa ama kabul olunma garantimiz yok. Ama kabul olunduğumuzda ümidimiz çok. Çünkü ümitsiz olmayacağız. E siz de böyle kazanırsan topla hesapları. Kadir Gecesi şimdi Kadir Gecesi 83 sene 4 ay deniyor ama o Kadir Gecesi'nin en aşağı limiti. Yani en bozuk adam alıyor onu. Kadir Gecesi'ndeki katma değerler var. Onları kim bilmiş ki? Yani bir velinin efendim, ameliyle bir fasığın ameli bir midir? Bir günahkar fasık bile o gece banyo yapsa, guslatsa, camiye gelse o bile yararlanıyor 83 sene 4 aydan. E düşün ki ömrü boyu zikreden veliler var yani şimdi. Onlarla onlara aynı 83 sene mi verilecek? Vallahi daifülüven yaşa. Allah dilediğine çok katlama yapar. Sayısız katlamalarla karşılayabiliriz inşallah. İnşallah sevap tarafı Coşsun, taşsın, çok katlamalar nasıl olsun. Zaten günah tarafında katlama var mı? He? Yok. Ancak haram ayda yapılan günahlarda bir sorun var, artıyor. Haram ayların hürmetini bozduğundan dolayı o tehlike var. Recep ayda haram aylardandır. Recep bitince haram aydan çıkılıyor. Şabanla Ramazan haram aylardan değil. Şimdi Recep Şerif'te bir gün ve gece var, o günde oruç tutan, o gecede kıyam yapan, kıyam ayakta durmakla oluyor ama şaban içerisinde uzun bir tavsilat yazdım. İşte Secde Suresi ile Tebareke. Bu Secde Suresi'nde Tebareke, Kur'an'ın diğer bütün ayetlerinden fazla fazileti var. Her harfine 60 hasene ilave oluyor. Secde Suresi 3 sayfadır işte. Tebareke iki 2,5 sayfa. Her harfine 60 hasene, harfine 60 hasene çok büyük bir şey. Büyük bir hesap getiriyor. Ben harflerini hesap etmedim ama bazı kitaplarda harflerini yazar yani. Ne kadar harf var? Diğer sureyi okusandan her harfine 60 hasene. Mutlaka mübarek gecelerde secde suresi tebareke, bunu asla ihmal etmeyin. Mümkünse Duhan suresi, o da üç sayfadır çok bir şey değil. Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'i 10 kere katmetmeye denktir. Bazı rivayetlerde 24 kere. Bir Yasin-i Şerif okusa Kur'an-ı 24 kere katmetmiş sevabı var. Şimdi Recep'te bir gün ve gece var. Orucu 100 seneye denktir. İbadeti 100 seneye denktir. Bu da ne zaman? Veveliselatilatin bekine Recep. Recep'in bitmesine 3 gün kala. Yani 27. gece oluyor. Yarın da 27. gün oluyor. Gecesi evvel geliyor, günü sonra geliyor, 13'ün için yarının orucu yüz sene oruca denktir. İnşallah tutabilirsiniz, Allah kudret ihsan eylesin. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor مَنْ سَامَيَوْمَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَالْرَجَوْا فَتَسَدَّقَ ف۪ي Kim Recep'in 27'sinde oruç tutarsa, bir de sadaka verirse, yani Azdan az, çoktan çok. Azıcık bir sadaka da olsa olur. Bir yudum sütü kabul ediyor Mevla. Bir hurmayı kabul ediyor Mevla. 15 lira. Bir fitre miktarıdır. Herhalde bu sene bilmiyorum. Çok da zam var ama fitre daha açıklanmamıştır. 19'a mı çıktı? He? Siz zaten enflasyon hesap etmeyin. Fitreyi hesap edin. Fitreden enflasyonu bulursunuz. Daha geçen sene 10 liraydı ya. 19 oldu tabii ya. Yani 20 lira falan oldu bir fitre. Yani sadaka 1 lirada olur, 5 lira da olur değil mi? 1 liradan ne olur? Deme 1 liradan ne olur? Bir adamı ölümden kurtarabilir 1 lira. Ya. Bir insan yarım ekmekle ölümden kurtulur ya. Bir dilim ekmekle kurtulur. Onun için sadakada vermekte fayda var. Sadaka vermeye parası olmayanları da bir tesbihat var. Onun tam sayfasını geçen de gördüm o. Sübhâne men la tesbihu Oruç tutamayanlar da bunu yapsan. Hastadır, oruç tutamıyorsa, onun sayfasını bulun da bana söyleyin. Hocaefendi. Sübhâne men la <gülüyor> enbegit tesbihu el-e'izzil-ekrâm, lebesel izze ve levh Her gün okumak lazım. Ben diyorum hem oruç tut, hem tesbih oku hem sadaka ver. Ama yapamadığım varsa bu tesbihe devam etmek lazım. Recep risalesinde ben bunu yazmış idim. De firiste koydularsa. Ondan sonra efendim, ketebullahlo bir sıya melhasene. Recep'in 27 orucuyla Allah ona bin tane hasene yazar. Hasene sevap demek. Bin hasene. Ya biz çok faziletler duyduk hocam, bin hasene de biraz hafif kaldı gibi zannetmesin Bin hasene, bir hasene ile insan cehennemden kurtulabilir. Tek bir hasene ile. Çünkü mizanda sevap günah denk gelirse, Mevla bekler. Çünkü bunu tam cehenneme de direk gitme şey yok. Direk cennete gitme hakkı da kazanmıyor. Onun için bir sevap kazanması icap eder. Ahirette de sevap kazanma yeri bitti, ömür bitti, onun ne yapacak? Ya birinden hibe alacak? Nerede? Anan kaçıyor, baban kaçıyor. Beni görür de bir hak ister de bir sevap terettüp eder, ben de sevabı eksik diye. En yakın oğlu, kızı kaçar. <gülüyor> Kardeşinden, babasından, anasından, oğlundan, karısından, herkes birbirinden kaçıyor. Neden? Sevap lazım olursa benden hak ister diye. Ahiret böyle bir yer. Ne lüzum var dilenciliğe ya? Yap şurada salih amelleri, doldur haseneleri, ahirete zengin git sermayeli çık, ondan sonra da dersin ki gelin dağıtayım size ya! Evet. Mahşerde! Gelin dağıtayım ya! Kurtulamayan var mı? Bir hasene isteyen, iki hasene isteyen ne makbule geçer? Allah izin verirse. Kafire verebilir misin? Veremezsin. Kafirin zaten mizanı yok. Sayfa 283 dediler. Sadaka yerine okunacak tespih mi diyorsun? Sadakayı demedim mübarek. Sadakayı demedim, sadaka yerine geçen bir tespih var. Sadaka yerine geçen derken, parası olup da değil ha! Parası olmayana! Parası olan diyor, bir ekmek sadaka versin, bir pide diyor. Yani pide de işte ekmek. Onu da yapamayan bu tesbih okusun diyor. Ben diyorum bu tesbih her gün bir kere mutlaka okumak lazım. Çünkü da versen kabul oluyor mu belli değil. Oruçta tutuyorsan kabul oluyor mu kesin değil. Anladın? 178, 178 dediler. İnşallah onu okuyun. Recep Risalesi'nde bu dergide yok onun için kitabı söylüyorum. Dergiye her şey sığmıyor yani. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının orucundan aciz kalanın ne yapacağı sorulduğunda her gün bir tasattepküllüğüm bir rakip, bir pide sadaka ver. Bulamazsa ne yapsın? Bu tesbih okusun. Buyurdu. Sayfa 178'de. Allah Teala, bütün salih amellerden hissemizi büyük eylesin ki, ahirete zengin çıkalım. Ve itqa elv Recep'in Recebin 27. gününde oruç tutanlara allah Teala ne veriyor? Bin hasene sevabı veriyor. Daha ne veriyor? Bin tane kölenin boynunu azad etmiş sevabı veriyor. Bin köle! Köle ne demek biliyor musun? Bir köleyi azad etmenin sevabı, o kişinin de o kölenin her uzvuna mukabil, her uzvunu cehennemden azad olmasını kazandırıyor. Yani ne demek biliyor musun? Recep'in 27. günü orucu, yarın orucunda, bir adam bin köle azat etmiş oluyor. Bin köle azat etmekte ne demek biliyor musun? Sizin anlayacağınız dile çeviriyorum. Bin kere cehennemden bütün uzuvlarının beraatı alması oluyor. Anlayabildiniz mi? He? Bin kere, bin kere cehennemden azat olmak oluyor. Hal böyle olunca çok faziletlidir. Yarın tutabilirseniz inşallah, sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse tutarsınız. Farz dedik mi? Vacip dedik mi? Sünnet midir? E, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tutardı zaten. Bazen Recebi Şaban'ı eklerdi yani. Çok tutardı. Ama Ramazan'dan sonra en çok orucu hangi ayda tutardı? He? Şaban ayından fazla oruç tuttuğu hiçbir ay yoktur. E ben Şaban'ı tümden tutacağım dersen tulum çıkarırsın Allah'ın izniyle. Tutsan da iyi olur ama o öbür oruçlarının faziletleri, işte ben biraz Şaban'a da geçeceğiz herhalde önümüzdeki hafta, perşembeden evvel. Haftaya perşembe inşallah Hayder'de, işte olacağım inşallah. Dün tabi buraya geleceğiz diye evden yaptık, efendim. önümüzdeki perşembe hem de helallaşacağız. Ümreye giderken sizlerden efendim, helallık isteyeceğiz, selamlar alacağız. Buradan da sohbetin sonunda helallık isteyeceğiz, selamlarınızı alıp ulaştıracağız inşallah. Haftaya perşembede yani efendim e, Hayder'de sohbet var. Orada da tabii Şaban Şerif hakkında bir şeyler anlatmak nasip olur. Yani sohbetleri kaçırmayın. Her şey yer yerde konuşulmuyor. Birinde bir şey konuşuluyor. Öbüründe başka bir şey. Yetişmiyor. Biraz da kısa konuştuğun zaman iyi oluyor ama mübarek gecelerde zaten uzatmamak istiyorum. Şimdi bu mübarek gecenin namazdan söyleyeyim. Miraç gecesi namazı e, kitapta fiiristen bulabilirsiniz dergide sayfa 85 Lale Gün dergisinde daha ne ilimler var. Sayfa 85'te Miraç namazı. En kuvvetli namaz bu. Beyhaki'de de geçiyor. Şuabü'l-iman'da da geçiyor. Fazlallahu hatta İbn Hacer'in ele malisinde geçiyor. Enes bin Malik radıyallahu tealahu aleyhi vad ediyor. Recep'te bir gece var. Onda amel edene 100 senenin hasenatı yazılır. Yani bu gece. Bitmesine 3 gece kalır. Her kim o gecede 12 rekat kılarsa yani ben bu gece benlen kılacağınızı söylemiyorum. Kendi kılacağınız namazı söylüyorum. 12 rekat namazın her rekatına bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure. Bir sure, Nihatay ne abi bir sure, kulu bir sure, evet. İnsanların da ekserisi Nihatay ne abi biliyor zaten. Kulu Allah biliyorlar, Nihatay ne abi biliyorlar. Nihatay ne dedi ki ya Rabbi dedi. Kur'andaki en kısa sure benim dedi. Ben de dedi kimse okumayacak şimdi de. Halbuki İnne Hatayna'ya bilmiyor ki akhir zamanda bir millet gelecek İnne Hatayna'ya bağlayacak. <gülüyor> ha, i̇nna İnne mübarek onu. Ne bilsin İnne Hatayna? Ondan sonra dedi ki ya Rabbi dedi Mevla'ya arzuhal etti. Sureler Mevla ile konuştular. Bize inmeden evvel. Ya Fatiha, Ayetel Kürsi, Şehdolah, Kulillahi'lmal. Arşa tutundular. Ya Rabbi bizim kim indiriyorsun bizi Ahir zaman ümmetine? Onlar dediler ki ya Rabbi bunlar çok günah işleyecekleri yazıyor levh-i mahfuzda. Bu günahkarlara mı bizi indiriyorsun? Ya hadis Ebu Yûbe'l-Ensârî ravisidir. Dualarım kitabında bütün kaynakları ile zikrediliyor. Yarım sayfa kaynak verdim orada. Yani böyle olaylar oluyor demek istiyorum. Yadırgamayın. Mana aleminde neler olduğundan haberimiz yok tabii. İşte onların da fazileti sonra işte, Faati el-Gürsi şehitallâh kullâhime, Mevla Mevlada onlara müjde ver. Mevla buyurdu ki, ben size teminat veriyorum ve garanti veriyorum ve söz veriyorum, sizi beş vakit namazdan sonra kim okursa günde yetmiş kere tecelli edeceğim. Her tecellimde günahlarını affedeceğim, muratlarını ihsan edeceğim, cennete ihs idihal edeceğim, cehennemden azad edeceğim. Mevla da saydı saydı da anca razı etti o sureleri inme. E şimdi sen diyorsun ki a böyle de bir şey mi olur? Ya böyle de bir şey mi? Hadi Şerif söylüyor bunu. Sen ne konuşuyorsun ya? Profesör oldun diye Allah'ın dininde yorum yapma ne hakkın var? Ondan sonra kaynaklar var yani. İnne da böyle dedim. Mevla da buyurdu ki İnne sen merak etme. Ben sende öyle faziletler koyacağım kullarıma. Hep seni okutturacağım. En fazla okunan sure sen olacaksın diye. Hakikaten İnne Hatayne en harfi az. Sayısı da en az yani. Kulu Allah bilet 4 ayet. İnna ateynâ 3 ayet. En kısa ikisi de bir satır ama efendim e, satıra göre değil tabii ayet bazı kere ayet kısa olur. Bir satırda 4 çıkar. Dolayısıyla İnna ateynâ Kulu Allah okusan da bir sure oluyor. Yani sure okursa diyor bu namazda sure söylüyor. Kolayına geleni okursa bazı hadislerde der ki kolayına geleni okursa o zaman sure şartı yok. Anladın mı? Ama hangi hadiste derse ki bir Fatiha, bir sure derse, o zaman istediğin sure hakkın var demektir. Ama derse ki üç kafir, on üç ihlas, o başka. O zaman onları bilip okuman lazım gelir. Burada diyor ki, bir Fatiha, bir sure okur, her iki rekatta teşehhüt okuyacak. Ne demek? Ettehiyat okuyacak. Kaç selamla biter bu namaz? On iki rekatta altı selamla, yani altı kere okunuyor, oturuluyor. Altı selamlamı der. Selamdan sonra yüz kere Subhanallah, ve alhamdulillahi, ve la ve illallah, Allahü Zikirlerde bunlardan sevgili zikir yoktur, bunlardan eftal zikir yoktur. Şimdi tesbih namazına kaç kere okuyacağız inşallah? 300 kere Bu zikirin fazileti hakkında bir cilt kitap yazabilirim. Zaten birçok kitabıma bir dört üç hadisleri daha tevzi ediyorum. Şimdi müsebbahat çıkıyor inşallah müsebbahat Risalesi'ni bitirdim. Onda da bu hususta, yani müsebbahatta da bu olduğu için, ve elhamdülillah virdiği de yedi kere tekrarlandığı için, hepsini madde madde yaptım, faziletlerini müstakil bapta yazdım. Bunun faziletlerini göreceksiniz. Şimdi, Miraç Gecesi'nin bu zikirle bir özelliği var. Miraç Gecesi'nin bu zikirle bir alakası var. Her ibadetin, her an, her ibadetler geceyle alakası var. Ama bunun özel bir alakası var. Hatırlamanız lazım. Bu kadar senedir sohbet yaptım, miraç sohbetleri yaptım. Şimdi o şekilde mutat yapmıyorum. Çünkü o kıssaya girdiğin zaman, yani yarısına üç saatte gelemezsin. O bakımdan onu artık geçen sohbetler, eski sohbetlerden dinlenebilir. Sitelerimizde var. Altı ay sürdü bir kere miraç dersi. Altı ay her hafta. Ama sonraki sohbetlerde 2-3 derste bitirdiğim olmuştur yani, kıssayı. İbrahim aleyhisselamla görüştüğüm zaman, kaçıncı kaç semada? Yedinci kaç semada. İbrahim aleyhisselamla selamlaştı, merhabalaştı. İbrahim aleyhisselam ne dedi? İşte ben, işte bir veledi, beni peygamber evladıma merhaba. İbrahim Şah'ın oğlu olduğu için efendim sallallahu aleyhi ve yani, peygamber evladıma merhaba dedi. Ondan sonra dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ekri ummetike minni's selam. Ümmetine benden selam söyle dedi. Bu mübarek gecede biz de o selamın karşılığını verelim. Esselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina İbrahim'e ve Musa, Musa. ve Aişe ve ma بينهم minennabiyine velmurselin salavatullah ala nebiyina ve ali mecmai gitti mi şimdi bu selam İbrahim A'sleme gitti mi ruhaniyeti 7. katta kabri şerifi Kudüs'te El Halil mescidinin altındaki mağarada zaten kabirden namaz kılıyor ve kabirde diri, peygamberler ölmezler, el ahya <gülüyor> اَحْيَاوا فِي Diri dirliler kabirlerinde namaz kılıyorlar. O başkaları gibi de değil, bayağı diri dirliler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis çok sahih bir hadistir, kaynakları dolu. وَيَهُجُّهُنْ <gülüyor> her sene haç yaparlar. Peygamberler her sene haç yaparlar. İlerisi de var, söylemiyorum. Retik müsait değil. Retik müsait değil, İlerisi de var. Özel görüşürüz özel soranlara söylerim. Ona özel ücret et abi. Buraya gelene umumi. İlerisi de var, retük müsaitli. Değil. Retük değil, retük'te de bir şey yok. Ortalığı karıştırırlar yine, anladın mı? Moda TV, moda TV, yıkılır ortalık yani. Onun için söylemiyor. Neyse, hadis sahih. Efendim, diri diller kabirlerinde namaz kılıyorlar ve haç yapıyorlar. Şimdi, İbrahim Aleyhisselam, bize selam söyledi ve buyurdu ki akhbiruhum ennel cennete kı'anun el cennete tayibetu türbeti azbetul mai ve enne Allah ümmetine benden taraf bildir hep, hep onun da ümmetiyiz hangi milletteniz İbrahim İbrahim'deniz değil mi Milleti İbrahim İbrahim İbrahim'in dini üzere efendim sallallahu aleyhi ve sellem de onun milleti üzere geldi ona tabi ol, buyurdur, Habibim. سُمَّ اَوْحَيْنَ اَلَيْكَ اِتَّبِعُ مِلَّةَ İbrahim اَحَن۪يفَ Sana vahyetti ki İbrahim'in dini, milleti en doğru din, Hanif dinidir, sen ona tabi ol. İslam odur zaten. Sen ümmetine benden taraf, haber eyle, selam söyle. Cennetin toprağı çok temizdir. Cennet kadar toprağı temiz olan bir yer yok. Cennetin toprağı ne? Misk, zaferan. Amber, cennetin toprağında ne yok? Böcek yok, kurt yok. He? Efendim şu anda dünyada kilosu kaç bin dolar? Yani, oo, hakiki miskin, hakiki amberin kilosunu bulsan var ya o hakiki kokulardaki şey biliyor musun? Suud'un krallarının bütçeleri anca yetiyor. Biz bir gram bile alamazsın. Çünkü piyasada da yok ki. Mekke'de, Medine'de, bütün kokuculara geziyorsunuz ya Suyunun suyunun suyu Udun suyunun suyu Siz İsparta Gülü'ne talim edin yani Yine en hakikisi burada Onlar hep suyunun suyu O hakiki ne biliyor musun sen? Allah, hakiki miskin, hakiki amberin Yanında duramazsın Başın beyin açılır yani Misk, amber, zaferan Zaferan bulunuyor çünkü zaferan Koku imal edil edil edilirse sorun da şey var ya, zerdeye katılan safran, safran. Yani o çok cennette çok var. Misk, amber Allah Safran. Bütün cennetin toprağı bu kokulardan. Ama dibine kadar, nereye kadar gidiyorsan, hiç altına açsan bir tane sinek böcek çıkmaz. Cennetin toprağı çok temiz. Şu dünya bir acayip bir yer ya. Bir yeri kazıyorsunuz ben bir solucan çıkıyor. Bütün moralim bozuluyor yani. Niye moralin bozuluyor ki? Bozulmasın. Solucan da sana mesaj veriyor. Yakında geleceksin. <gülüyor> solucan da mesaj veriyor tabii ki. Senin moralin niye bozuluyor? E ben de buraya gireceğim diye bozuluyor zaten. Yoksa bana ne bahçedeki böcekten. Ama bozuluyor yani. Ya ben ya deme. <gülüyor> Toprak öyle diyor. Kabir öyle diyor. Kabir nida diyor. Her gün yetmiş kere Ne beytül gurbeti? Ben yalnızlık eviyim, ve vahşeti Ben arkadaşsızlık eviyim, sahipsizlik eviyim, ve nebeytü't-turab Ben toprak eviyim, ve nebeytüt Ben yılan çılan kurtların, böceklerin eviyim Bana geleceksin diyor Ey oğulları diyor Külü veşrabü meşteytüm Canınız ne çekiyorsa yiyin için afiyet olsun diyor E nasıl olacak öyle? Ramazanda da tutmasam yiyebilir miyim? Zıkımlayın sabaha kadar yani Toprak diyor ki ne yersen ye diyor, ne demek ya ne yersen ye? Haramı var, helalı var, Ramazanı var, değil mi şimdi? Toprak şuna mesaj veriyor, فَوَاللّٰهِ لَا ve لُحُوْمَكُمْ وَشُعُمَكُمْ Etlerinizi, yağlarınızı da ben yiyeceğim nasıl olsa fazla kilo öyle gelin diyor. Tamam? Onun için insan rahatsız oluyor ama cennetin toprağında yan gel, yat, yuvarlan, üstüne doldur, altına gir, misk diyor ki ey evladım Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine haber ver ki cennetin toprağı çok temizdir azbetülma cennetin suları çok tatlı cennetin suları nasıl bir sudur acaba dünyada bile ne kadar lezzetli sular tattık yani fakat e, cennetin suyuyla kıyas edilebilir mi? edilemez çünkü cennetin suyu şişlik yapar mı? Yapmaz. Ter yapar mı? Yapmaz. İdrar yapar mı? Yapmaz. Cennette ter var. Ama o ter dünyadaki gibi zahmet teri değil. Dünyada şu su içiyorsun, çay içiyorsun, acayip bunalıyorsun. Aa terliyorsun falan. Bu sıkıntı yani. Ben şimdi bak kafam sıkıntı yaptı yani. Terliyor. ha cennetteki terleme nasıl? Cennette misk kokusu çıkıyor. Hani şimdi dünyada efendim, binlerce dolar verip gramını zor alacağın. Hakiki misk, ki dünyanın miski ceylan göbek kanından dönüşümlü. O da değil. Hakiki cennetin miski ceylan kanından olur mu cennet miski? O misk ter olarak çıkıyor, bununla da koku ihtiyacını karşılıyorsun. Cennette kokuya mokuya masraf yok. Dünyada bütün, yani ne bileyim mi, ne kadar büyük bütçesi vardır bu kokuların, değil mi? Koku sanayinin. Fıs fıs fıs herkes, kimyasal, mimyasal, zehirli, alkollü, ne bulursalar fıs fıs fıs her tarafına sıkıyorlar. Ondan sonra asansöre biniyorlar. İşte sıkıntı yani asansöre binmek. Değil mi? Nurettin Hoca boşuna demedi. Bu asansör işi önemli bir mesele yani. <gülüyor> yanlış mı söyledi? <gülüyor> He? <gülüyor> Nurettin Hoca yanlış mı söyledi? <gülüyor> doğru söyledi? Doğru söyledi. Doğru söyleyene doğru diyeceğiz. Öyle mi? <gülüyor> e tabii şimdi. Onun için ahirette efendim suları çok tatlı, toprağı çok temiz, her yer mis gibi o suları Allah'ım cümlemize içmeyi nasip eylesin. Şaraplarından içmeyi nasip eylesin. Irma ballarından içmeyi, balırmağından, südürmağından, suurbağından Allah'ım kana kana içmeyi nasip eylesin. Allah'ım oraya ulaşana kadar da ne mani varsa bütün manileri ortadan kaldırsın Allah Teala. Allahum te Allah salli ala selem Muhammed ve ala alihi ve Ve inne giraseha cennetin ve en yalnız cennetin toprağı çok güzel, suyu çok tatlı, ama cennet kup kurak bir arazidir. Ne oldu şimdi bu? Biz de biliyoruz ki cennet yemyeşil, ulu dağa çıkıyoruz, bu, dağa bakıyoruz, ah cennet gibi diyoruz. Niye? Yani yeşillikten kinaye. Halbuki diyor İbrahim Aleyhisselam ki cennetin e, toprağında yerden başını çıkartmış bir tane yeşillik yok. Cennet kurak bir arazidir. Yanlış mı duyduk? Hadis sahih. Yanlış duymadın. Peki peşinden ne söylüyor? Sen ümmetine bildir ki, vennek ya, Cennetlerine ağaç dikmek istiyorlarsa, ağaçlandırmak istiyorlarsa, Çin ikide bir orman bakanlığı bir yerleri ağaçlıyor falan. Ondan sonra bir daha geçiyorsun bir şey yok. Ne olmuş belli değil yani. Onlar yol kenarlarında yapıyorlar ediyorlar ama bakım lazım sulanması lazım şu lazım bu lazım. Hatıra ormanı, bilmem ne ormanı, polis teraftası ormanı, askeriye ormanı güzel. E güzel ama bunların kibi tutuyor. Çoğu tutmuyor. Ben bakıyorum işte gittiğim yol sağdan bakıyorum. Çok bir verimli bir şey olmamış. Çünkü e, devamlı gideceksin, ilgileneceksin, altına etçeceksin, suyunu vereceksin falan falan. E tabii ki yolların ortalarındaki boş yerlere nasıl ilgilensin? Adam de etmez. Ama cennetin ağacı bakım istemez emek istemez, sulama istemez, hiçbir emek istemez. Ama ne ister? Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu dört kelime Allah'ın en sevdiği kelime. Bunlardan daha çok sevdiği kelime yok. İleri geri yapsan zarar etmez buyuruyor. Yani hangisinden başlasan zarar etmez buyuruyor. Birincisi tesbih, ikincisi tahmid, üçüncüsü tevhid, dördüncüsü tekbir. Dört tane kelime. Velayhabile olagöte ilah velayan alin azim onu e, yapabilirsen ne hala ama o şart değil. Bakaya tuş salihattan bu dört kelime geçiyor. Bu ateşe karşı koruma, cehenneme karşı kalkan. Bir gün burada hudud cüneytekim. Kalkanlarınızı kuşanın bakalım. Sahibirimda dediler. Emni adi hadar. Düşman mı geldi yarasülallah yani. Birden gelir uhutamuda o zaman böyle haberleşme yok ki. Önceden bilsinler. Düşman mı geldi? kalkanı kılıcı kalkanı neye korunacağız? Yok buyurdu. Huzur cennete güminenna. Cehennem ateşi yaklaşıyor üzerinize. Ölümle beraber ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. Ateşten sipere girin. Kalkanınızı tutun. Al. Dediler en son neyle alacağız? Kalkan nereden bulacağız? Nedir bu kalkan işi? Buyurdu ki Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu dört kelimeyi söyleyin. Ateşten sipere girin. Yine bir hadis-i buyuruyor, allah Teala'nın en sevdiği kelime dörttür. Bu dört zikir. Bu dört zikir yapıldığı zaman insanın ağzından çıkıyor, arşa gidiyor. Efendim, allah Teala'nın kabul makamına gidiyor, Mevla Mekendan Münezzeh. Ve orada arşı tavaf ediyor bu zikrin maneviyatı. Biliyorsunuz, harflerden ve seslerden oluşan zikirlerimiz ahirette şekillenecektir. Suretlenecektir. Ve mesela mezara girdiğin zaman diyoruz, işte geçen gece neydi? Regaib gecesinin namazı gelecek dedik, hadis okuduk burada. Nasıl gelecek? Güleç yüzle, hoş kokuyla, bütün raiha dolacak kabrin, mezarın. Adam ne diyecek? Sen kimsin? Anam babam terk etti gitti. Sen nereden geldin girdin buraya? Senden vallahi güzel yüzlüsünü, hoş kelamlısını, hoş kokulusunu görmedim diyecek Ne diyecek regaib namazı? اَنَهْ سَوَابُ تِلْكَ السَّلَىٰهِ Regaib gecesinde kıldığın namazın sevabıyım Ama ne şekilde geliyor? İnsan suretine geliyor Nurlu, arkadaş, en iyi yoldaş Yani sen kıldığın namaz nedir? Kıyam, kıraat, rükû, suçut Ve zikirlerden ibaret E bunlar ne oluyor? Şekilleniyor Salih ameller, güzel suretlerle ahirete gelecek Kötü ameller Allah muhafaza kötü surette ahirete gelecek. İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, hıybet, iftira bunlar canavar, ejderha. Uu! Gelecek efendim, koca bir ejderha, koca bir canavar. Ne olacak? Seni ezecek. Seni çiğneyecek mahşerde. Seni sırtına binecek. Çobey. hadi kelimeden de delili var. وَنَا عَرَضَانُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وِذْرَى Taha suresinde Kim güç çevirse benim Kur'an'ımdan diyor kıyamet günü ağır ve vebali yüklenecek yani taşıyacak خالدين افه hem ebedi taşıyacak kafir ise müslümansa cezasını çekene kadar وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ حِمْلَى ya işte vebalini yüklendi hoca sen de bunun sırtına yük taşıyacağını nereden çıkarttın ya ayetin devamında ne diyor ''Onların kıyamet günü sırtındaki yük ne kötü oldu?'' ''Yük ne kötü oldu?'' Bak, ''Yük'' diyor. Onun için bizi güzel suretlerle istikbal edecek inşallah. kabirde bile hemen bekleyecek, mezara iner inmez bu gecelerin sevapları, salih amelleri gelecek inşallah. Ona hazırlık yapıyorsunuz. ''Ateşten hazır kalkanınızı alın.'' buyurdu. Sonra buyuruyor ki, ''Bu zikirleri yaptığın zaman, bunlar hep sahih hadisler, Arşa çıkıyorlar, arşta ne yapıyorlar? Mevla'nın huzuruna varıyorlar. Mevla mekandan müneze. Zikirler şekilleniyor. Yüzek ne, bir sahibin ne? Kendi sahiplerini, sahibi kim? Kim okuduysa onun sahibi o. Kendi sahiplerini yani adamları demektir. Türkçesi adamlarını yani, ya, amel edenini yani. Arşta zikrediyorlar. Allah Allah! Kimsin sen şimdi? Ahmet oğlu, Yusuf oğlu Ahmet. Sen şimdi arşta diyor ki o, Sübhanallahülehamdülillah zikri Ya Rabbi işte Yusuf oğlu Ahmet'e rahmet et, onu affet, ona mahuret et, onu derece ver. Arşta bunu söylüyor senin adını babanın adıyla. Hadis-i Şerif, bu, bu dört zikri için söylüyor bunu. Bu dört zikri diyor kim yaparsa bunu günde yüz kereden aşağı düşmemek lazım. Yani yüz kere, zaten İmam-ı Gazali ne diyor? Sabahın sünnetiyle farzı arasında bunu yüz kereye yapma bağırıyor. Yoksa işra kadar. Olmadı, gün içinde yapılabilir. On şöyle, on, on, on, on falan dağıtarak da olur. Yüz kere bunu yapsa var ya bir insan, bir de Sübhanallahübihamdi, yüz kere Yüz kere de Sübhanallahübihamdi anandan doğmuş gibi eder. Yüz kere de Sübhanallahübihamdi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber desen, günlük virt yapsan, samimi söylüyorum, ne kadar da günahınız olsa ben kefili değilim ama gördüğüm sahih hadisler muvacehesinde itikadım sonsuzdur. Ahirette kurtulursunuz arkadaşlar. Ama farzları yapmak şart. Ben farzları söyleme yok herhalde. Farzları yapmadan sübhanallah ve elhamdülillah kurtarmaz adam. Farzlar, vacipler, mecbur ameller. Onu söylemiyorum. Geri kalan nafilelerde bunlardan büyüğü yok. Buyuruk sallallazem giderler Arşın yanında sahiplerini, kendilerini okuyandan bahsederler, orada mağfiret talep ederler. اَوَلٰى يُحُبُّ اَحَدُّكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْهُونَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ Şu, son söze bak, son söze. Sizin biriniz diyor, Rahman Teâlâ'nın huzurunda, Arşur Rahman'da, kendisini anan, andıran, hatırlatan, rahmetler, feyizler, bereketler celbeden çeken bir zikri bulunsun orada diye hoşunuza gitmez mi diyor? Yani şimdi sana şöyle bir imkan verilmiş diyor ki kardeşim ne var? Şu zikri yaparsan diyor bu zikir arşa gidecek seni orada anacak diyor. Sen ne yapıyorsun? Adam Kabe'ye gidiyor sen de ona mesaj atıyorsun beni de unutma. O da diyor he unutmuyorum. Ne yapacak ki sana unutma? Bir dua yaparsa o da yapmayı biliyorsa. mültezeme girersen beni unutma. E o adamın da duası ya kabul, ya kabul değil zaten, onun da kararatisi yok. Ama çokları da unutuyor mu? Unutuyor. Ben unutmamak için ne yapıyorum? Toptan pazar yapıyorum. Ne kadar bana emanet eden varsa sayılarını sen biliyorsun yarabbim, ne diyeyim? Adamların hepsini sayamıyorum ki. Bütün Müslümanlara yapıyorum ama cemaatıma özel yapıyorum. Yani cemaate gelen, sohbete gelen, bir kere bire gelen, onları hep yapıyorum ama isimleri sayamam ki. E şimdi, beni unutma, sen de beni unutma, bunlar bizde klişeleşmiş laflar haline gelmiş artık yani herkes otomatiğe bağlamış. Ama, sana Allah Teala bir imkan vermiş, sen bu zikri git, oku, okuduğun arşa yükseliyor ve arşta devamlı senden bahsediyor. E sen arşı alada senden bahseden ve garantili bir zikir. Allah Teala'nın zikri bu yani. ismi i şerifleri var burada. tevhidi var burada. Onun katırı gibi olur mu öbür adama dua asmarlamak? O be ne ansın? Neredencek? Kahbet. Arşa kim çıkacak? Arşa kim çıkacak da benden beni orada anacak? Ama benim zikrim arşa çıkıyor. Senin zikrin arşa çıkıyor. Çok büyük bir hadis-i şerif bu. Miraç gecesinde yani verilenlerden en büyüklerinden birisi. İbrahim Aleyhisselam'ın bize bu hediyesi ve müjdesi sen ümmetine söyle ki cennetin toprağı çok hoştur suyu da ballıdır, tatlıdır ama cennet kuraktır ağaçları buradan dikiliyor. Nedir ağacı? Cennette ağaç dikmek isteyene Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber bu dördünü okudun bir ağaç. Şimdi okuduk ya, bir ağaç Müslüman olduğumuza göre yani cennete kazanırız inşallah Şimdi ağacın cennete giderse sen cehenneme gider misin? He? Kardeşim Bir yere adımını atmak için oradan bir tapu bir şey alman lazım Öyle mi? Şimdi adamlar bile zilyetten, milliyetten ağa çekiyor, maaç çekiyor. 20 sene ektim diyor ondan sonra bura benim demiyor mu? E Aydan arsa almışlar, ee? Aydan arsa almışlar. Allah Allah! La havlu ve la kuvvete illa Çok akıllılarmış Kendileri ayda mı gömüleceklermiş? Aydan arsa almış kendisi şi. Kozlu mezarlığında <gülüyor> Ne yapacaksın aydaki arsaydı? Kim gidecek? Neyse insanlar böyle acayip bir şey Ben diyorum ki sana şu zikri yap Arşa çıkacak seni anacak diyorum Sen bu kadar kolay iş yapmıyorsun Milyon dolar oraya veriyorsun Ondan sonra da akıllıyım diye geçiniyorsun Ben de bir şey dediğim zaman Teknolojiye karşı oluyorum ben teknolojiye karşı değilim ki. Ama akıllı olacaksın da cennetten arsa alma şu anda hakkım var. E şu zikri yaparak arşta anılmaya hakkım var. Cennette ağacın olma hakkım var. Şimdi sen bunu günde yüz kere okudun yüz ağaç. Her gün okudun cennette ne kadar yer eder? Cennetin bir ağacına kadar. Kur'an-ı Kerim söylüyor ki ve uzun uzadıya gölgeler bir ağaçta var. O uzun demek Allah'ın uzun dediğine kadar olur. Emri'nin kazanıyla 3-5 parça olmaz herhalde. <gülüyor> yani, değil mi? Bayburtlu demiş şey ya yani. Denizi görmüş ya dağdan aşınca Bayburt'tan aşağı şey gider. Karadeniz, Ofa çayları yayına. Oradan <gülüyor> neyse denizi görmüş. Ondan sonra gelmiş köyde anlatıyor bütün millet demişler. Allah Allah deniz mi göreceğsin demiş. Deniz çok facaytı bir şey ya. Ya demişler, nasıl? Demiş, emmimin bakracıyla 3-5 bakrac eder, kaç bakrac eder? Ne desin adam? Denizi mi ölçecek yani şimdi? Doğru demiş. Yani genel manazıyla 3 değil, 30 olsun. Yani <gülüyor> deniz için söylüyor. Şey ha Şimdi Allah Teala uzun dediği zaman sizin metrelerle mi birkaç metre uzun olacak yani? Emminizin mezirosuyla mı ölçeceksiniz? Mevla uzun dediği zaman Bukhari hadisinde ne diyor? İnne fil cennet Cennette öyle bir ağaç var. Yasiru raki fi Atlı koşan onun gölgesinde 100 sene atla koşacak. Bu sahih Buhari hadisi. 100 sene en hızlı giden at hiç nefes almadan durmadan gitse tüm melek tava baksak ki gölgeyi geçmiş mi, gölge bitmiş mi? O bir ağacın gölgesinin mesafesinden daha çıkamayacak. Bu hadis inanıyorsan buyur. Böyle ağaçlar var. Ramazan'da yapılan secdeler hakkında bir hadis terip var. Terki bu teripte geçer. Ramazan secdesi yapmışım. Orada diyor her secdesine mukabil sevaplar sayıyor sayıyor. Ve inneleubiküllü secdet yestujda fişer Ramadan bilail neunehar şeçareten yezir rakufi zilla 5000-5000 mlaqtağı. Ramazanın gecesinde veya gündüzünde işte teravi kılanın artısına bak şimdi. Terabi kılan 40 secde yapıyor. Haricen yani başka günlerde yok olamaz. 40 tane ağaç, her secdeye bir ağaç var. Atlı giden gölgesinde 500 sene gidese gölgeyi bitiremiyor. 500 sene atla koşturuyorsun. E şimdi cennet böyle bir yer ya. Sen Müslüman, sen inanıyorsun, inanmıyorsan yapma. Peki cennetin ağaçları neyle dikiliyor? Bu zikirle dikiliyor. Şimdi, bir kere okudum bir ağaç yüzlerce ağacım var, binlerce ağacım var e şimdi allah Teala der mi ki sen de amma okuyorsun ya cendette yer kalmadı, der mi? He? Ya bir adam sıralı bin sene ömrü olsa Nuh aleyhisselam kadar devamlı Sübhanallah ve Elhamdülillah okusa bu adamın her okumasına bir ağaç Allah yaratmaktan aciz midir? Evet. E bu adam cennette ne kadar olacak? Cennetin kralı. En fazla kimin ağacı var? En çok arsası kimin? En geniş arazisi kimin? Dünyada da bunlar konuşulmuyor mu yani? Adam 10 dönüm, 20 dönümden hava atıyor. Öbürü bir geliyor. Ya 200 dönüm var benim de. Ne yapacağımı şaşırdım falan. Öbürü bir geliyor. Ne 200 dönümleymiş ya? 2000 bin dönümüm var falan falan. Böyle tarla ağları var. Öbürü konuşurken, orada hava atarken öbürünü duyunca sarığını, saklı, sırrığını saklıyor, kafayı eğiyor falan rezil olmayalım diye. Ne yapacak? Kimi tarlada, arsada kafayı kapatıyor, kimi ibadette kafayı kapatıyor. Şeyin rahmetli Halit dedenin dediği gibi yani. Burhan Bu, Efendi de o da vefat Allah hepsine rahmet etsin. O benimle sohbetlere gelirdi, izgi. Ya diyor bir gece geç ki döndüm senle sohbetten diyor, gidip İsmaila'da yattım diyor. Ama Halit de de diyor gece, ben de diyor teheccüde beni kaldırdılar, kalktım iki rekat kıldım, bir daha yattım diyor. O da kılıyor orada diyor falan. Adamın birine de soruyor diyor, o da misafir gelmiş. O da yaşlı efendim, babadan kalmaydı rahmetli. demiş ki Kaç rekat teheccüd kıldın ya? Bir de diyor, konu bana gelecek diye de korkuyorum şimdi diyor. Bu ne iki rekat mı kıldı, yattı diyecekler. Demiş, kaç rekat kıldın Demiş, on iki rekat. On iki rekat da teheccüd mü olur ya demiş falan. E, en fazla on iki biliyorum demiş. Ulan 50'den aşağı tecit olur mu demiş, <gülüyor> Allah Allah. Ben diyor hepten diyor battaniyeyi tamamen çektim diyor. Yani ben diyor 2'yi zor kıldım diyor ya. E şimdi onun için öbürü diyor ki 20 dönüm var öbürü 200 dönüm o hemen kafayı saklıyor yani. Bu da burada diyor 12 rekat mı oğlum lan 50 rekat diyor o da kafayı örtüyor yani. Utanıyorsun yani. Çünkü bir daha zengin geliyor seni bastırıyor. Şimdi dünyada istediğimiz kadar zengin olamadık maalesef. Ben dünyanın en zengini olmak isterim şahsen. Neler yapacağımı ben bilirim. He? E dünyanın en zengin adam olsam parayı harcayacak yer var mı? Var birkaç günde durmaz yani. Para harcayacak çok yer var. Ya bu millet zaten paraya bakıyor. Hepsini Müslüman edersin birkaç yüz dolara zaten adam başına bağlarız. Değil mi? İşrak, kuşluk, camiler adam almaz ya. Adam başına 100 dolar, 200 dolar e ben yani para biter, merak etmesin. Yedi milyar insan var bunları kavurunda müslüman edersin, merak etme. İşleri güçleri para. Ne yapacağız? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? iki yağlı kemik versek hepiniz yatsı namazının cemaatına gelirsiniz. Bir kilo ete tav olursunuz. Hadis-i Şerif bu geçiyor. Sizin biriniz diyor iki kemik efendim verileceğini bilse yatsının cemaatına gelir hele şimdi yatsı geçe gidiyor, geçe gittikçe işte 10 on, on buçuk, 11'e doğru falan millet çok, yatsıda cemaat çok azalır şimdi çünkü adam gidiyor evine yorgun işten gelmiş bir de yemeği yemiş, Oh, nasıl camiye çıkacak şimdi bir daha evde kılsa şükret başına koy ne yapacağız? onun için zenginliğin faydası var ama elimizden gelmiyor ben şimdi zengin olmak için çatlasam olabilir miyim? olamam, rızkım yazılmış senin de rızkın yazılmış, onun da rızkı yazılmış ben bu kadar çalışıyorum abi, ayı zor getiriyorum adam oradan yatıyor, parayı saymayı beceremiyor, kadar parası var, yattığı yerden. Zaten acayip bir şey yani, kimisi padişah çocuğu olarak doğuyor biliyorsunuz otomatikman yani. He? Kanuni ne yapmış da padişah olmuş yani? He? Bir babası mübarek zifaf yapmış o kadar yani. Babasının ameliyle. Allah rahmet etsin kabirleri nur olsun, onlar da hakikaten hizmet etmişler, cihangirlik yapmışlar, şehit olmayı ve cermişler, büyük insanlar. Ama şunu diyorum, ben şimdi padişah çocuğu olmasan padişah olamazsın öyle mi? Ondan sonra efendim zengin babadan anadan miras bir şey kalmazsa, neresi zengin olacaksın? Oldun, korumak zor ama ahiret zengini olabiliriz arkadaşlar, ahiret zengini hepiniz olabilirsiniz. Çalıştığınız müessesenin patronu da, efendim kralı da, ağası da, paşası da, dünyanın bütün zenginleri yarın ahirette sizden sevap dilenmeye gelebilir. ya da adam o da cennete gitti, zengin, zenginler geç gider. Geç gider diyor hadislerim, 500 sene sonra girer diyor. O da zekatını veren zengin. Sabreden fakir, şükreden zenginden, Yarım gün evvel girer. Yarım günde ne eder diyor? 500 sene eder Allah indinde diyor. Hadis-i şerif sahih. 500 sene geç girmek ne demek? Bayağı bir mesele yani. Çok zor. Beklemek çok zor. Bir de cennete gireceğim diye heveslendin şimdi 500 sene rotar. Rotarda denmez buna yani. Vaktin o zaman geliyor. Vaktin o zaman geliyor. Bu da şükredenler için. Onun için dünya zenginliği çok da istenilecek bir şey değil param çok olursa İslam'ı harcarım, numaralarını da çok duydum. Böyle zengin olduktan sonra da bir caminin, sohbetin yolunu e, unutanları çok gördüm yani. O bakımdan dua ister, hocam zengin olayım, şöyle olayım, böyle olayım, bir de baktım olmuş. Nereden anlıyorum? Gelmediğinden anlıyorum yani. Baktın ki selamı sabahı kesti, adam fırlamış diyorum yani yukarı doğru gitmiş, dünyalıkta. Ama ahiret zengini olabiliriz arkadaşlar. Bak bir subhanallahülehamdülillah diyorsun, Ah şu tesbih namazında 300 tane ağaç dikilecek. Geçmiş günahın affolur, gelecek günahın affolur, küçükleri de affolur, büyükleri de affolur. Hiçbir ibadete bu vaat edilmemiş. Beş vakit namazda bile büyükler affedilmiyor. Özel tevbe lazım büyüklerin affi için. Beş vakit namaz otomatik büyükleri affettirmiyor. Küçükleri affettirebiliyor çünkü hadis ediyor. Salavatül <Sessizlik> betil Ömre ömre arasını. Haç, haç arasını, beş vakit namaz günlük, sildirirler. Büyüklerden sakınmak şartı getiriyor hadis-i şerif. Ama tesbih namazına gelince ne buyuruyor? Sahîrahu <gülüyor> ve kebîrahu, hadîzehu ve kadîmü, sirruhu ve alâniyettehu, katavu ve Amcacım diyor, sana bir hediye vereyim diyor. Ne yapıyor? Günahlarını küçüklerini de, büyüklerini de, öncekilerini de, sonrakilerini de, gizlilerini de, aşikarelerini de, kasıtlılarını da, hatalılarını da temiz edecek, peygambere inandıysa bu hadiste de inanacaksın sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi burada esas mesele nereden geliyor? Sübhanallahü elhamdülillah zikrinden geliyor mesele Yoksa başka namazda da Fatiha okuyorsun yani Bu namazın özelliği nereden geliyor? Tesbih, tevhid, tahmid, tekbir Bu dört zikir Allah'ın en sevdiği zikir Onun için cennetin ağaçları budur Burada ağzından savt ve harf şeklinde çıkıyor Cennette o anda bir ağaç dikiliyor, gölgesi 100 sene kesilmez. O kadar büyük ağaç oluyor. İnşallah yani ağaçları cennette olanı da cehenneme göndermezler. Cennette mutlaka bir karış yerimiz olsun. Mevlana Şibr'in dileği cenneti. Hayrun mined dünya maliye. Şu dünyanın bütün kıtalarıyla, karalarıyla, sularıyla, denizleriyle. Hepsi üzerindeki bütün mallarla müklele, üstünde ne varsa hepsi. Ya bir metre arsa için birbirini öldürüyor. Değer mi ya? Bir metre. Halbuki bütün dünya senin olmaktansa, cennetten bir karış yerin olsun diyor. Halbuki cennette en azından on dünya kadar var. Bir karışlık diye böyle küçük bir pozisyon yok. Ama niye bir karış diyor? Yani anlatmak için şöyle. Çünkü cennette bir karış yerin olması ne demek? Cehennemden kurtulman demek. Çünkü cennette bir karış yerin yoksa, çadırda yatacak halin yok. Ya cennet ya cehennem diyor. Dolayısıyla cehenneme gideceksin. E, yanmak gibi bir tehlikeden, seni koruyacak bir karış yer için ne yapmaya değmez? Kurban olduğum sana diyor ki, bir kere bu zikri yap diyor. Yüz senelik mesafede sana arsa vereyim. Çünkü o ağacın gölgesi hep senin oluyor da. Ağaç seninse, gölgesi sen. senin. Bu şimdi İbrahim aleyhisselam miraç gecesi verdi bu zikri. Ve bize haber verdi ve ağaçlarını diksinler. فَاَكْفِرُوا min girasiha. Cenneti ağaçlandırmayı çok yapsınlar. Önce bu gece inşallah çok ağaçlar bize de dikilir. Rabbim fazlı keremiyle ihsan eder, nasip eder kurban olduğum. Bu mübarek gecede Mescid-i Haram'dan alındı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu validemizin evinden buraya bindirildi. Efendim mübarek göğsü şey kalbi ameliyat edildi. Ameliyat izleri Cib Cibril'in dokunduğu yerler sonradan da belirirdi. Ondan sonra zemzemle kalbi yıkandı, oradan alındı, efendim, Tur-i ziyaret ettirildi. Kendi bedeniyle, bedeniyle, rüya değil, bedeniyle. tur Sina'dan geldi, efendim, Beyt-i Lahm'a, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerde iki rekat kıldı, Tur-i Sina'da kıldı, ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine geldi, Mescid-i Aksa'ya yakın bir mesafede, Kudüs'e gidenler oraya gidiyorlar ziyarete. Orada Musa Aleyhisselam'la selamlaştı, görüştü. Musa Aleyhisselam namaz kılıyordu. Musa Aleyhisselam Mevla'ya naz ediyordu. Ya Rabbi, bunu benden sonra gönderdin bir genç, fakat benden üstün faziletler ona ihsan ettin. Bana vermedin bu makamları. Bana göstermedin cemalini. Ben turdağında senden talep ettim. sen tecellin, dağlar yandı gitti. Ben seni göremedim Ya Rabbi. Buna ne kadar ikram ettin bu sevgili kuluna diye. Naz etti. Ondan sonra Mesleksa'da, 224 bin peygamber dirildi aynı dünyadaki bedenleriyle saf tuttular ve cemaat oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara iki rekat nafile namaz kıldırdı bu mübarek gecede. Bu, te, bu cemaatla namazın bu şeyi de var. Efendimiz nafileyi cemaatle kıldırdı bu gece peygamberlere. Biz de nafilede cemaat yapacağız. İnşallahu rahman Ondan sonra efendim miraç merdiven dayandı. Mescid-i Eksa'daki o altın kubbenin altındaki sahraya, kayaya on Görenler ondan güzelini görmemiş. O miraç merdivendir, ruhların basamağı. Ama Zümrüt'ten Yakut'tan her tarafı bezenmiş. Bize de ölürken o merdiveni Müslümanlara dikiyorlar ruhumuz çıkarken Allah Teala bize de o miracı, o merdiveni imanla görmeyi nasip eylesin. Zaten ruh çıkarken o merdivene çıkıyor. Yani ruh ne yapmıyor? Boşluğa atlamıyor. Ruhunu alırlarken merdivenin basamağına koyuyorlar. Müslümanın ruhuysa miraç ediyor, göklere doğru çıkarılıyor. Allah cümlemize miraçlar nasip eylesin. Şimdi onun için ölenin gözü de yukarıya doğru kayık gidiyor. Ölenler niye öyle yukarı gözü yukarı kayık gidiyor? Sanki diyorlar ki ona bir şey mi gösterdiler de gözü yukarı bakarken gitti? E bir şey gösterdiler tabii. Ölenlere ne gösteriliyor? O merdiven gösteriliyor. Çünkü ruh o merdivene çıksın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mescid-i Aksa'dan bindiği merdiven. O merdiven görülecek. Hatta kafirlerin ruhlarına bile gösteriliyor. Çünkü neden? Onlar birinci kata kadar çıkarılıyor. Ondan sonra oradan tepe taslak aşağı atılmak için. Onlara çok kötü azap oluyor. Hiç çıkmasalar daha iyiydi. Çünkü onların çıkartılmaları atılmalarının yüksek olması için, daha beter azap olması için oluyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ondan sonra Birinci kat semada Adem A. ile görüştü. Bunları hep uzun uzun anlattım eski derslerde. İkinci kat semada işte İsa A. Yahya A. ile görüştü. İsa A. ne zaman ineceksin sordu? Deccalı nasıl geberteceksin sordu? İsa A. hepsini anlattı hadis şevklerde. Her semada görüştü peygamberlerle, meleklerle selamlaştı. Ondan sonra efendim 3. kat semada kimi gördü? Yusuf Aleyhisselam, 4. kat İdris Aleyhisselam, 5. kat Harun Aleyhisselam, 6. kat Musa Aleyhisselam, 7. kat İbrahim Aleyhisselam. Oradan işte efendim Sidretül Münteha'ya vardı. orada neler gördü? Fevhal'i Abdi ma Kuluna neler vahyetti o gece? vahyettiklerini ettiklerini vahyetti. El Mekaletü'l Hüseni'den okuyoruz işte. Belki haftaya bitiririz. Efendim bitiremedik işte. Bu gece de başlayacaktım ona biraz. Miraç'ta 70.000 kelam. Habibimle Sallallahu Aleyhi sözleşti. Bir ilim verdi, peygamberliğe dair sır ilmidir, hiç kimsenin aklı almaz, Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatmayacaksın dedi, onun hafzaletsi bile almaz dedi. Bir ilim, şeriat ilmi verdi, bunu avam, gavaz, sıradan bütün insanlığa tebliğ edeceksin. Bir ilim verdi, efendim tarikat ilmidir, tasavvuftur, bunu da ehlini görürsen anlatırsın, ehlini görmesen anlatmazsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasavvuf ilmini de sahabeden hepsine vermedi, sahabeden hepsine vermedi. Onun için bu tasavvuf işinin biraz mahdiyeti, biraz gizliliği, biraz sırlılığı lazım. Şimdi böyle yani trenden gelen geçene bile bilet keser gibi hadi bizim tarikata gel sana da ders verelim falan, bunlar uygun şeyler değil. Bu iş kalp meselesi, efendim meşrep meselesi. O onun kalbine atılacak, o kendi arayacak, bulacak, ilham gelecek, rüyasında görecek falan filan. Ama şimdi herkes başladı. Mürit toplama, bu mürit toplamak artık şeye döndü. Yani kendine itibar sağlamak veyahut da işte efendim, menfaat sağlamak gibi tipler çoğaldı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Gerçek Allah dostları, ben veliyim der mi ya? Ben meşayihim der mi ya? Elimi öpen cennete giriyor der mi ya? Ama piyasa bunlarla da doldu. Onun için hakkı bulmak biraz zor oldu. Yani internetten şey aramayın, tavsiye etmiyorum. İnternetten falan aramayın yani, anladın mı? Yani bu işler internette, internette, Google'da falan bulunacak şeyler değildir. mürşit lazımdır, dua dersiniz. Hacı Cevdet Efendi vardı, Hacı dede derdik, Allah rahmet desin, kabri nur olsun, ben hapisteyken vefat etti de. O mübarek zat çok şans, Medine-i Hacı Osman Efendi Hazretleri'nin evinde yatırırmış şeyde. Üsküdar'da dururdu şey efendim, Çiçekçi de semtinde. Hacı Osman Efendi demiş bana ders ver efendim bu kadar da geliyorsun gidiyorsun falan evladım demiş sen kâfirun okumaya devam et mürşidini bulursun Ben de dedi böyle sanki tarikat dersin varmış gibi devamlı kâfirun okuyorum devamında oradan işte Mahmud Efendi Hazretleri'ni buldum dedi Alâder Efendi zamanında da şeydim ama gizliymiş dedi götürmediler beni onlara da çok kızıyordu kendileri gitmişler dedi birkaç arkadaşım Alâder Efendi'ye beni götürmemişler ya demişler bizi zor alıyorlar herkes Gizli yani, seni de başımıza şey getirip de bizi de bu sefer almazlar diye, onda da onun, onu getirmemişler. Neyse, Efendi Hazretleri dedi, Mahmud'umun elinden tutan benim elimden tutmuştur burada alâ eder Efendi Hazretleri. Bu iş elden ele gider. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eklenir. Ama gönül meselesidir. Bilet gibi kesilme bir iş olmaz. Bundan dolayı, üç ilimle Mevla onu ihya etti. Âmenel Rasûlü'yü orada ona vahyetti, Cibril vasıtası olmadan. Vatbu bir kısmını orada vahiy etti. Huvellezî <gülüyor> aleyküm ayetini Cibril vasıtası olmaz orada vahiy etti. 5 vakit namazı orada vahiy etti. 5 vakit namaz da bu mübarek gecenin sabahında. Öyle mi? Ya. Hala İslamoğlu ne diyor? Namazı Yahudilerden öğrendi diyor. Aa, alenen söylüyor. Peygamber diyor, namazı diyor, Yahudilerden öğrendi diyor ya. Namazı diyor böyle ayette falan gelmedi diyor. Daha önce de biliyordu. Kimden biliyordu diyor? Yahudilerden diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Yahu, Mekke'de Yahudi yok ki. Miraç Mekke'de oldu. Mekke'de Yahudi yok, Medine'de var Yahudi. Mekke'de Medine'de. Efendim sonuçta Medine'ye bile gitmemiş yedi yaşından beri. Nereden öğrenecek Yahudi görmemiş ya. E böyle böyle safsatalar yapanlar bunlar akademisyen oluyor işte ne hikmetse ya. Bunlar yazar oluyor, çizer oluyor falan. Namazı orada vahyetti. Ondan sonra mesela geçen bir hoca efendi söylemiş Orhan Çeker hoca mı var bir? eli sünnet bir alim, Orhan Çeker mi adı? Hee güzel adam Konya'dan, he, ehli sünnet adam güzel adam ha Efendim ilahiyatçıların da hepsi bozuk değil yani güzel Ehli sünnet alimler hocalarımız var Orhan Çeker hoca söylemiş onu Mesela diyor e, Abdest ayeti nerede inmiş? Yani bunlara kendi dillerinden konuşacağız bu ilahiyatçıları Abdest ayeti nerede indi diyor? Medine'de E sen diyorsun ki Kur'an'dan başka bir şey yok Hadis de vahiy değil E bunlar Medine'deki bu ayet inene kadar Miraç Mekke'de Efendimiz Sen peygamber oldu olalı İki rekat iki rekat zaten hep kılıyordu Sahabeye de öyle öğretmişti Miraç oldu e, e, nübüvetin Diyelim 10. senesi 11. senesi Hicretten iki sene evvel Efendimiz Aleyhisselam hep namaz kılmıyor muydu? Kılıyordu Peki Miraç'tan sonra da bu namaz kaça çıktı? Beş olarak varz edildi. Peki abdest ayeti nerede geldi? Daha o, kaç sene sonra Medine'de. Epeki dedi bu kadar zaman bu peygamber sahabe abdestsiz mi kıldı? Aha ne güzel bir delil. Demek ki Kur'an'dan başka kaynak varmış. O da hadisi şerifler. E abdesti de Mevla öğretti. Hani ayet sonra gelebilir. Ama öncesinde de vahiy devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir rivayet. Peygamberlik hangi gün geldi? Recep'in 27'si geldi. Yani, yarın kuvvetli rivayetlerde geçiyor ki Recep'in ilk peygamber olarak gönderdi. Cibril'in ilk geldiği gün, Recep'in 27'si diyor. Onun için yarının çok önemi var, orucunun çok önemi var. Zeyb-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kitaplarda var. İmdül Cevzi'nin ettep sırasında bile kaynak ekledim yeni kitapta kaynaklara ilaveten. Şimdi, mesela Musa Aleyhisselam'a kaç kere inmiş Cebrail Aleyhisselam? Musa Aleyhisselam'a kaç kere inmiş? 500 milyarlık soru, büyük soru yani. Ama tabi reji de bilmez, kimse bilmediği için 400 kere inmiş. Diğer peygamberlere de sayıyor, 400 kere inmiş koca Musa Aleyhisselam'a, 400 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e kaç kere inmiş? Hadi bakalım. Param yok bir şeyim yok ama yani büyük bir para ödül verilecek mi soru? Kaynak? Kaynak benim kitabımı verirsen kabul ederim. <gülüyor> Tabii benim kitapları okumuyorsunuz ki kardeşim. Kampanya kumpanya, alıyorsunuz koyuyorsunuz rafa. İbn Hicazi El Feşni Hazretleri Tühvetül İhvan'da Yeni kaynaklarda da gördüm. 24 bin kere nazil olmuştur. Koca Musa Aleyhisselam'a 400 kere gelmiş. Bizim Peygamberimize 24 bin kere gelmiş. Bu ne diye gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'den başka çok vahiy olduğunu gösteriyor çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde zaten bir gelme, bir sure, iki sure birçok ayetler 10 sayfayı, 20 bir, bir kere de geliyor bu 24 bin kere geldiğinde neler getirdi? hadisleri de aynı ayetler gibi Cibril aleyhisselam getirdi biz buna böyle iman etmişiz amennağusallâhu aleyhi şimdi bir namaz anlatayım dedim, 40 dallan girdik 12 rekat kılınıyor her rekatla bir Fatiha, bir sure okunuyor, iki rekatla selam veriliyor. Sonra yüz kere ne okunuyor? Sübhanellahi Velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah'a okunuyor. Ondan sonra Hocam bu tesbih namazındakini buna sayabilir miyiz diye uyanıklık etmeyin. Tesbih namazı ben söylüyorum zaten. Siz de benimle söylüyorsunuz ama siz de benimle söyleyeceksin. Sayıyı beraber onları sesli söyleyebiliriz. Yüz kere estağfurullah, yüz kere salevati şerife. 100 ma'la bi'lahi elhamdullah. 100 istiğfar, 100 salavat-ı şerifeden sonra dünya ve ahiretten ne muradı varsa isteyecek Allah Teala'dan. Bir de sabaha oruca niyet edecek. Yarın sabah ne niyet edecek? Oruca ni Hasta değilse, hastaysa oruç tutmasa da olur. Oruca niyet ederse yaptığı dua ne olursa olsun ancak günah istemeyecek. Günah bir şey isterse kabul olmaz, kabul olunmaması da faydasına olur. Faydasına olur, kabul olsa daha kötü. Günah bir şey istemedikçe, yani gidip, Ya Rabbi işte bu komşunun öküzünü öldür. Böyle dua mı olur kardeşim, ne kıskanç adamsın ya? Komşunun bir öküzü ölse, benim iki öküzüm ölsün, yeter ki komşunun bir öküzü olsun. Böyle haset insanlar var. Onun için günah istemeyecek. Bir adamın evli karısını, Ya Rabbi bu adam boşasın da ben alayım. Manyak mısın, nesin? ne biçim dua ya? Var böyle, sapık sapık insanlar var, dua yapıyorlar ya. da yapmak istemiyorum diyor, şimdi haramada girmeyelim. Ne yapalım o zaman? Dua yapalım, herif boşasın. Sapık mısın ne sen, adamın huzurunu bozacaksın. Allah bu duaları kabul etmez, yani etmemesi senin karınadır Senin kârınadır. Onun için günah bir şey istemediği sürece bu 12 rekatı kılan mutlaka dilekleri kabul... Bütün duaları ama, hacet namazı gibi bir dua değil. Yüz tane isteğim var, iste Allah daha fazla verir. فَوَلّٰهِ لَا emelullah اتَّعَةَ مَلُّٰهِ Siz Sübhane Allah demekten, siz tesbih namazı kılmaktan, siz Katim yapmaktan, siz oruç tutmaktan, siz dua yapmaktan bıkmadıkça Allah sevap vermekten usanmaz. Allah usanır mı ya? Yorulur mu ya? İste isteyebildiğin kadar. Böyle bir hacet kapısı bir daha var mı ya? Hangi saatte çalsan açık. Hangi saat? Bak devlet daireleri, bu kadar insanların her birinin saati vakti var. Saatinde gitmez, hiç bir dilekçeni yapmaz. Saatinde gitsem bile o salla da gitsin. Uğraşırsın kaç ay kaç sene, bir işlemini gördürmek için. Kurban olduğum direkt kabul ediyor duayı, duyuyor, direkt kabul ediyor. Ve senin istediğin vermeye de kadir. Böyle bir Allah'ımız var, ümidi kesmeyelim inşallah. Rabbimizden tevbe edelim. Nasuh tevbesiyle istiğfar edelim. Bak şimdi tesbih namazında duracağız, nasıl olsa geçmişi silinecek, tamam silinecek ama öncesinde mutlaka pişmanlıkla beraber bir daha yapmamak niyetiyle kuluz, günahsız duramamış olabiliriz, duramaya da biliriz ama biz pişmanız ve bir daha yapmama kararındayız. Bu niyetle istiğfarlarımızı yaparak İnşaallahu Rahman bu namaz var. Bir namaz var, iki rekat, yirmi iklasla onu ben kıldıracağım. Sonra tesbih namazından sonra kılalım onu da tesbih namazında bir sıfırlanalım kemisken de onu kılarız inşallah. Böylece muratlarımıza nail oluruz. Yarın 27. günün namazı var. 27. günün namazı da çok önemli bir namazdır. Onun da dergide sayfa 86'da 14 Nisan cumartesi gününün namazı Hasan-ı Basri Hazretleri'nin İbn Abbas'tan yaptığı rivayet. Yarın sabahleyin itikafa girermiş İbn Abbas Efendimiz. Öğlene kadar camide Kerahat vakti işte yarım saat kalana kadar nafile namaza devam edermiş. Ve bu ustaki rivahat abdülkadir Geylani Hazretleri zikrediyor. Bu namazın da tarifleri 86. sayfada zikrediyor. Rabbim tebâreke ve teala amele muvaffak eyleye. Amin. Sübhane Rabbiyel alilâ alel vâbilhamdülillâ <gülüyor> rabbil alim sallallahu sallallâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi sahibi ecma'in. Allahümme innâ neselüke el-cenne ve neûzübike minen nâr. Allahümme innâ neselüke rıdâke vel-cenne. Na'udzu bika min shaqati ken nar inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlina wa amalin wa na'udzu bika min an ma qaraba ilayha min qawlina wa inna nas'aluka min khayri ma sallallahu ta'ala sallam sallallahu ta'ala sallam entel illa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 وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن رحم قلوبنا الحزينة وتجيب دعواتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين فأن تصدق علينا بطول العمر وصحة البدن وسلامة الصدر وحسن العافية وسعة الرزق والأمن والفراغ والنجاة عن أيدي الظلمة والوجاهة من الناس، والفهم في العلوم والمعارف والقرآن، وبقاء الإيمان، وحلاوة الإيمان، والعافية الشاملة لجميع أحوالنا واتباع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، والثبات على ديني لا يوم القيام برحمتك يا أرحم الراحمين، الله مننا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آمننا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا ألمتقين إمام اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allahümme Rabbena etmimlenâ en huğrenâ ve gfirlenâ inneke kulli şeyin kadîr Ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bilerek bilmeyerek kasten, hatan, sehven, amden, günaysa gâir ve günâ Kebair cinsinden seni kızdıracak, azap ettirecek, her ne isyan ettiysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Ya Rabbi, biz onların hiçbirinden razı olmadık, yaparken de razı olmadık. Yaptıktan sonra da çok pişman olduk. Bir daha bize nasip etme Ya Rabbi. Sen, o bütün günahlarımızdan dolayı senden mağfiret talep ediyoruz. Tevbe ya Rabbi, cemî'i hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezi, la ilahe illa el-hayyye al-kayyume ve tuğbu ile. Cemî'i hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah El-azîm el-kerîme, el-rahîme, el-lezi, la ilahe illa el-hayyye al-kayyume ve tuğbu ile. Cemi'i hatalarımızdan tevbe ya Rabbi Estağfirullah, الله Estağfirullah'a al-azîm el-lezii la ilahe illa hu El-hayyel kayyume ve etubu ilayh Tevbe-te abdin zâlimin La yemliku li nefsihi la nef'an la mevten la hayaten la nus'ura Allahümme ya Rabbena ve ya Rabbel'al-alamin Ve ya Khayr al ve ya Khayr al Fátihine, kulliha ve dünya Gecemizi mübarek eyle. Buradan dağılmadan affeyle, ve mağfiret eyle. Kurban olduğum boyunlarımızı cehennemden azade eyle. Sevdiklerimize bu dualara ilhak eyle. Süremizden, torunlarımızdan kıyamete kadar gelecek nesillerimizden ve yakınlarımızdan bir zerre cehenneme nasip eyleme. hepimize azade eyle ya Rabb. Beratlarımızı hüsana ile ya Rabbi. Hayırlı muratlarımızı hayı ile eyle. Korktuklarımızdan emineyle. eyle. Ya Rabbi, bizim dualarımıza şu saatte amim diyenlerden ne darı, ne sıkıntısı, ne hastalığı, ne illeti, ne zilleti, ne gorluğu, ne hakareti, geçim darlığı, aile huzursuzluğu, sihirlerden, cinlerden, büyülerden, depresyonlardan vesaire maddi ve manevi bunalımlardan, buhranlardan mutazarrır olup da şu saatte dualarımıza amim diyen her bir ellerimizi feraha çıkar Ya Rabbi! Amin. Sıkıntılarımızı ferahe tebdil Ya Rabbi! Kur'an'ın hürmetine Ya Rabbi! Niye hürmetine Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede ya Rabbi ziyaret ettiği Sidretül Muntaha hürmetine Cennetül Mahva hürmetine Allah'ımca muhavatta iltikati meleki ikram hürmetine Ya Rabbi Mescid-i Aksa'da imam olduğu enbiya-i hürmetine ya Rabbi şu mübarek gecede sana yaptığı gerçekleştirdiği ziyarete uzma hürmetine senin bu gecede gösterdiğin ayatı ı kübra hürmetine ve ya Rabbi senin cemalini gören o mübarek gözleri hürmetine cümle sıkıntılarımızı ferahat edebdiylele günahlarımızı sevaba debdiylele dünya ahiret korktuklarımızdan emin eyle iç savaştan dış savaştan vatanımızı İslam vatanlarını muhafaza eyle dinimize dünyamıza sahip çıkacak hayırlı sahipler efsane eyle hayırlı sahipler irsale eyle Allah'ın başı boş bırakma sahipsiz bırakma bu ümmeti sahipsiz bırakma ya rabbel alem ve ya nasirin ahireti dünya tercih eden tam eli sünnet üzere olan hayırlı sahipler efsane Allah'ım sen fazlû kereminle ya Rabbi derdimizi dinimiz eyle. Dertlerimizi tek derde indir o da senin rızanı tahsil etmek eyle. Allah'ım diğer dert vadilerinden bizi topla senin derdine düşür ya Rabbi. Amin. Ve böylece bizi halas eyle. Amin. Sana gelmeden ruhumuzu kabzetmeden cümlemize imanı kamil tahsil etmeyi nasip eyle. Amin. Salih amelleri nasip eyle. Kulaklarından ödeşmek nasip eyle. Senin haklarını bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Ya Rabbi Sen'in huzuruna tertemiz çıkmak nasip eyle! Evet. Dünyada temizle, ahirete bırakma temizlemeyi Ya Rabbel Alemin! Ve Ya Daha nice hayırlı miraç gecelerine çoluk çocuğumuzla kavuşmak, sevdiklerimizle buluşmak nasip eyle! Evet. Bizden evvel ölmüşlerimize gâr gâr gâr kabirler, nur eyle. Azapları olan varsa sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan, Adem babamıza, Abba anamıza kadar bizi doğuranlardan, müminin müminattan azabı olanlar varsa şu saatte şu torunlarının, çocuklarının, onlardan gelen parçaların duaları hürmetine kurban olduğum affeyle, mağfiret eyle. Kabirde de olsa, Ademoğlunun ameli kesilse, üç şeyden kesilmez. Hayırlı evlat dua etse, onlar da bizim atalarımız, onlar da günahları olup azapta olanlar vardır. Kurban olduğum hepsini affeyle, mağfiret eyle. Müslümini müslimatı ya Rabbi, mağfiretinle umumi rahmetine idhaal Şun Cumhuriyet gecede maddi manevi sıkıntılarınızı ferah ile Allah'ım geçim darlıkları olanlara yardım eyle. Allah'ım hayırlı eşler, hayırlı işler isteyenlere nasip eyle Allah'ım. Borca düşmekten, harama düşmekten, faize rüşveti, kredilere bulanmaktan, bulaşmaktan. Muhafaza eyle cümlemizi. Allah kanaat nasip eyle. Hırstan, tamahtan muhafaza eyle. Ölümü her an düşünenlerden eyle. Sana gelir gibi hazır olanlardan eyle. Kabe'ye teğir edenlerden ettime ya Rabbel Alemin ve hayrın nasır. Ya Rab Şaban-ı kavuşmak nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'e de afiyetle kavuşmak nasip eyle. Umre'ye gidip makbul dualarla Berat gecesinde müstecep dualar yaptırarak bütün kardeşlerimiz hakkında kabul eserini izhare eleyip hayırla döndürmek cemaatimize kavuşmak bizlere nasip eyle. Kadir gecesinde de yine bu külliyede toplanmak, teravih kılmak bizlere nasip eyle. Allah'ım sen fazlü kereminle ya Rabbi dinimize kısmet yolunda engellerimizi izale ile yardımcılarımızı ziyade ile ya Rabbi affını mahf afiyetini ni niyaz ediyoruz ihsan ile fazlü kereminle bize yakışanı yapma bize ya Rabbi sana yakışan şekilde bize muamele ile kurban olduğum lutfunla kereminle muamele ile amin diyen dillerin nar cehennemden azade ile amin amin amin amin bi hürmeti'llah haba yasin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala teslimen kesira. Elhamdülillahi Dualarımızın kabulü için evvela benden yana sizlere hakkım helal olsun. Sizin de dünyevi, uhrevi, maddi, manevi bana üzerinizde olan haklarınızı lütfen bana helal ediniz. Allah Teala helalliklerimizi kabul eylesin. Ahirete kulaklarından halas olarak çıkmak nasip eylesin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize selam gönderiyor musunuz? Aldım kabul ettim Allah Teala huzurunda ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Onun da selamlarınızı iade eylemesini sizlere nasip eyleyin. Amin. Selamları iade aldığınızın nurunu, feyzini, bereketini üzerlerinize izhar eylesin. Allah'ım amin. Allah'ımız Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi Dualarımızın kabulü için buyurun. As-salatu vesselam. Aleyk ya Rasûlullah. salatü salatu vesselam. Aleyk ya habiballah salatü vesselam. Aleyk ya Seyyid el-Evvelîne vel -akhirine. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin اللهم Arkadaşlar ramazan Şerifin 27. gecesi, 26-27'ye bağlayan Kadir gecesinde akşam ezanından evvel geleceğim inşallah. Cemaatle beraber zikirler yapalım, müseppahat okuyalım. Bir yarım saat evvel zikre oturalım inşallah. Ondan sonra mübarek geceyi karşılayalım. Çorbalar, pilavlar benden inşallah. İstanbul'dan getireceğim kazanlarla inşallah. Bunlar da burada gariban işi yapıyorlar ama Neyse bunlar da size Poğaça vermişler Ondan sonra meyve suyu vermişler Allah razı olsun Onlardan da yav dediler biz bu kadar adama belki bir şey bulamayız Bizim İstanbul'dakiler ne iş yapıyor Kazanları dolduralız getiririz inşallah İftarlarımızı da burada yaparız inşallah Ondan sonra da teravih de ben kıldırırım inşallah Böylece Kadir Gecesi'nde buluşana kadar Allah'a emanet ediyorum Estevdiuukumullahaladi la tadiuuna da ve estevdiuullah dinikum emanatikum ve qawati ma amalikum ila şerefinebi sallallahu aleyhi ve ali ve ashab meşahihina kafi fen bamus khasah ve ya bırakanların sünnetlerini mübarek eyle elli sıddık üç eyle süneni mustafa veyi de ihya'a eyle razı olanlardan razı gel ya alemin veya giren nasırın illa şerifinde ﷺ. Vali ve alçabim şair. Fend ba muzhassır. Emvatina, emvatil Müslümanı, emvatil cemaatil hazır Osman Gazi, Orhan Gazı mıdır? Radı ﷺ İsmail Hakkı Burçevi imler. Allah fena arim Allah Emir Sultan Buhari imler. Müfta defendi.